Tarihte bir adam var. Başka da yok zaten. Tüm toplumu kısa bir sürede dönüştüren bir kişi var. O da Muhammed bin Abdullah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani uyulması gereken, incelenmesi gereken hayat bu adamın hayatı. Felsefesinin böyle en ince detaylarına kadar detaylandırılması gereken bu adamın felsefesi, düşüncesi. Biz ona itikad dinliyoruz. Siz de felsefe deyin fark etmez. Sosyolojik anlamda incelenmesi gereken tarihte en önemli şahsiyet bu adamdır. Şimdi hocam burada çok az bir vaktimiz kaldı. Değinmek istediğim bir nokta daha var. Yine aynı şekilde sohbetin geçmişinde söylediğimiz gibi şöyle bir şey söyleyelim. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir peygamber olarak kabul etmeyelim. Normal bir vatandaş. Normal bir vatandaş. Şimdi her milletin peşinden gittiği lider, önder, fikir önderi, kurtuluş, önderi vardır. İşte Türklerin veya bizim Türkiye'deki halkın işte Mustafa Kemal Atatürk, işte Konfüçyüz, işte ne bileyim Eflatun, işte ne bileyim Karl Marx, işte Lenin neyse kimisi fikir adamıdır, kimisi düşünce adamıdır, kimisi şudur, kimisi budur. Şimdi bu tarihi şahsiyetleri 10 tane tarihi şahsiyet koyalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 isimler önemli değil. 10.suz da Muhammed bin Abdullah, Abdullah olsun. Bak şimdi biz neyi ispat edeceğiz hocam? İyi dikkat et. Burada önder edinilmeye Lider edinilmeye, sevilmeye, peşinden gidilmeye en layık olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu konuşmaya göre Muhammed İbni Abdullah'tır. Siz tamam Resulullah'ı peygamber kabul etmeyin. Kabul etmeyin. Normal bir vatandaş kabul edin. Tamam, Mustafa Kemal neyse normal bir vatandaş. Konfüçyüs neyse işte ne bileyim. Ee, diğer fikir önderleri, e, felsefeciler, büyük yazarlar, peşinden giden önderler neyse Muhammed bin Abdullah da öyle olsun ama bir tarihte hayatının tamamına şahit olunan hiçbir örnek lider yoktur. Yoktur mesela Mustafa Kemal Atatürk. hayatının tamamına mesela çocuklarla ilişkisini nasıldı bilmiyoruz. Kadınlarla ilişkisini nasıldı bir bilmiyoruz. Bir baba olarak nasıldı bir bilmiyoruz. Bir çocuk olarak nasıldı bilmiyoruz. Ya bunlar eksiklik değil. Yani ben Mustafa Kemal'e eksiklik izaf etmek için bunu söylemiyorum ama tarih olarak bu böyle. Öyle değil mi? İşte diğer liderler için de aynı. Ben burada şahsiyetler üzerinde konuşmak istemiyorum. Yani mesela buradaki şahsiyetler değil. Siz bana öyle bir lider getirin ki eşiyle ilişkisi bilinsin. Arkadaşlarla ilişkisi bilinsin. Komutanlığı bilinsin. Eğitimciliği bilinsin. Eğitimciliği. Çocuklarla ilişkisi bilinsin. Yani hayatın her alanında Şimdi ben birine lider edineceğim değil mi? Lider edinebilmem için onun bir yönünü alabilmem lazım. Yani onun bana örneklik teşkil edecek bir yönü olması lazım. Muhammed İbni Abdülvahab'ın bir, bütün yönlerine şahidiz. Abdullah mı dedim? Tamam neyse Muhammed İbni Abdullah olsun. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed İbni Abdullah'ın her yönüne şahidiz. Bir, iki, her yönü örnek. O halde gelin onu örnek edin. tam Rasul kabul etmeyin. Peygamber kabul etmeyin, Nebi'ye kabul etmeyin, Kur'an'ı da kabul etmeyin. Sonuçta sizin kendisini kabul ettiğiniz liderler nasıl tarihi birer birer şahsiyetse Muhammed bin Abdullah da öyle bir şahsiyettir. Kabul etmeniz gereken eğer gerçekten dürüstseniz düşünce felsefesi açısından, örneklik açısından tarihte peşinden gidilebilecek bir lider vardır. O da Muhammed bin Abdullah'tır. Bu bir hocam. Şimdi ikinci husus hocam. Mesela ev tutuyoruz. Bu liderlerin hepsi hepsi şu an yaşıyor. Konya'da bu mahallede yaşıyor. Bizim bu Göztepe sitelerinde hocam, tamam mı? Bu sitede Mustafa Kemal Atatürk oturuyor. Karısındaki ev boş. Tamam mı? Birinde işte Karl Marx oturuyor. Diğerinde Konfüçyüs oturuyor. Diğerinde şu, diğerinde bu. Kimle komşu olmak istersin? Muhammed bin Abdullah'la herkes tanıdığı zaman onunla komşu. Yani en elinden ve dilinden güvenilir olan tek kişi. Hiç kimseye zararı olmayan. Ne bileyim bir derdin olduğu zaman sana derdine yardım edecek. Yani öyle değil mi? Vefakar. Vefakar yani öyle bir vefal ki ahdine sadakat gösteren, hiç yalan söylemeyen, hiç kandırmayan, her açıdan sırtını yaslayabileceğim bir komşu. Mesela hocam arkadaş edinle. bize bir tane ar bundan içerisinde bir tane arkadaş edinleceğin olay olan kim ne olan Muhammed bin Abdullah'la. Yani ben bunu abartmıyorum. Tarih şimdi tarih böyle söylüyor. Siz hayır Muhammed bin Abdullah öyle değil dediğiniz zaman tüm tarih çöp atmak zorundasınız. Tüm tarihi yani Atatürk hakkında bile daha bazı gerçekler yeni yeni gündeme geliyor. İşte geçenlerde hanımının mektubu çıktı. Zehir zemberek mektup. Tabi neler neler söylüyor. Bir göreceksin o şöyle bir adam o böyle bir adam filan diye. Tamam mı? Daha 100 yıl önce. Eee... Şimdi Muhammed bin Abdullah böyle değil diyebileceğiniz bir durum yok. Sonuçta tarihi kabul etmek zorundasınız. Tarihi verilere kabul etmek zorundasınız. En güzel örnek, en güzel, en güzel arkadaş ondan daha bir arkadaş olur mu? Yani mesela elinde bir tane iyilik yapma hakkım var. Bu 10 tanesinin hangisine iyilik yaparsan desen, Muhammed bin Abdullah çünkü 40 yıl sonra gelir şey yaparsana yardımcı olur. Mesela bir şeyden bir Sefer esnasında bir kavim kadınları kırbasından su içiyor. Ondan sonra bir daha o kavme hiç savaşa uğramayan oradan geçiyorlar. Onlara hiç ilişmiyorlar. İnsanlar diyor ki kardeşim bunlar bize niye ilişmiyor? Oradan diyorlar ki biz bunlara zamanın birinde bir su vermiştik. Ha diyorlar ya bu madem bu kadar ve fakir hadi Müslüman olalım. Daha bunun gibi niceleri. Bu Usame bin Asal As mı vardı değil mi? Asal As mı vardı? Eee Usay. Böyle birisi vardı. Ne diyordu? Ben seni tanımadan önce diyor dünyanın en kötü adam benim katımda sendin. Ben seni bir tanıdım dünyanın en güzel adamı sen oldun diyor. Yani düşmanlarının şahitliğiyle ahlakın erdemin zirvesinde olan bir adam. Şimdi böyle bir adam arkadaşındır. O halde yani tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber kabul etmeyin. Ona bir şey diyeyim. Yani bu sizin tercihiniz. Nebi'yi kabul etmeyin. İşte eee... Allah'tan vahiy aldın falan kabul etmeyin. Ama burada sizin bir çelişkiniz var. Yani siz tarihte hiç önder dahi kabul edilemeyecek kimseleri önder kabul ediyorsunuz. Onları seviyorsunuz, onların peşinden gidiyorsunuz. Onların peşinden gidiyorsunuz. Ee, buna karşılık önder, lider, sevilen, dost edilen bir edilmesi gereken bir kişi var onun peşine gitmiyorsunuz. Mesela hocam şöyle bir şey söyleyelim. Aslında sosyalistlerin, marsizlerin tamam mı? kemiksiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaz lazım. Niye bu insanlar devrimci insanlardır? Bak hocam ne söyleyeceğim şimdi aklıma geldi. Şimdi bir insanın bir tane kötülüğü var. Bir insan bir kötülük. Bunu değiştirmek kolaydır değil mi? Bir insanın 5 kötülüğü varsa bu insanı dönüştürmek biraz zordur. Bir insanın 10 kötülüğü varsa bunu değiştirmek daha zordur. Bir kişi için söylüyoruz. Peki bir toplumun kötülüklerini toplumsal bazda değiştirmek mümkün mü? Neredeyse mümkün değildir. Ah şimdi değiştiremiyorlar. Öyle değil mi? Kadın cinayetleri kanun çıkartıyor, yasa çıkartıyor, bilmem ne çıkartıyor, değiştiremiyor. Fuhuş bir türlü engelleyemiyor. Adam öldürmek, hayvanlara eziyet mümkün değil, hakkından gelemiyorlar. Tarihte bir adam var, başka da yok zaten.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 Yani bir toplumu diri diri kız çocuğunu e, toprağın altına gömen bir toplumu böyle merhametsiz, böyle kalpsiz bir toplumu gece sabahlara kadar gözyaşı döken merhametli bir toplum haline dönüştürebiliyor. Bir akçe için adam öldüren, savaş çıkartan bir toplumu bütün malını Allah yolunda feda eden bir toplum haline getirebiliyor. En önemli değerler içki, şarap. Adamlar şarapları özel yapıyorlar, miras bırakıyorlar. Çok değerli bir bir emriyle hepsi dökülüyor, bitiyor. Çıplaklık bir emirle, sadece bir emirle kesiliyor. Yani aile hukuku sadece bir emirle düzeliyor. Yani öyle bir devrimci ki, tarihte böyle bir devrimci gelmedi. Devrimciler geldi, bir şeyleri değiştirdiler, bir şeyleri düzelttiler. Bir şeyleri hocam ee, değiştirmeye çalıştılar. Kimisi başarılı oldu, kimisi başarısız oldu ama bir toplumu siyahtan alıp koyu. Saf siyahtan alıp bembeyaz hale getiren tek bir şahsiyet vardır. O da Muhammed bin Abdullah'tır. Gelin uyumanız gereken kişi odur. Şimdi hocam bir noktaya daha değineceğim burada aklıma gelmişken. Mesela siz dünya genelinde insanları bir başka milletin önderine düşmanlık yaptığını görür müsünüz? Göremezsiniz. Mesela Mustafa Kemal. Yani Türkiye'den örnek görüyoruz ya da ne bileyim işte Confucius veya Lenin veya Hitler veya Karl Marx veya başkalar. Kerem Önder diyor da Burişli diyor ya <gülüyor> ya da Burişli tamam mı? Fark etmez. Bak toplu halde kendisine düşmanlık yapılan tarihte hiçbir önder yoktur. Bir tanesi vardır Muhammed bin Abdullah'tır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yani insanların aklı o kadar ters dönmüş ki. Yani birileri bir felsefeyi kabul ediyor. Tamam. Onun peşine gidiyor. Bu da tamam. Bir başkasına saldırmıyor. Öbürüne saldırmıyor. Hakkında en çok saldırılan, en çok saldıran bir kişi var. En çok sevilmeye layık olan kişi. En çok düşman edilen bir kişi var. En çok düşman edilen bir kişi var. En çok dost edinilmeye layık bir kişi. En çok suçlanan bir kişi var. Hiç suç olmayan bir kişi. İşte bu da karşımızdaki cephenin ne kadar ikiyüzlü, ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Yani mesela e, A milletten bir ferde, sen niye B milletin önderini liderini düşman edilmiyorsun diye sorsan, mesela Hz. İsa'ya düşmanlık eden var mıdır? Hz. Musa'ya düşmanlık eden kimse yok. Anlan değil mi? Yani sonuçta Hazreti Musa mesela Yahudiler bizim peygamberimiz diyor. Yani Hazreti Musa'ya düşmanlık edinen, onun hayatını didik didik inceleyen, bak şurada şöyle yapmış, bak burada böyle. Aç şimdi internete gir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen hiç gördün mü Hazreti Musa'nın karikatürünü yapan? Ama yani veya onunla dalga geçen veya onun tiyatrosunu yapmaya çalışan? Yok. Ama tek düşman edinildikleri nokta nedir? Ee, Muhammed bin Abdullah'tır. İşte bunun sebebi de Onların hayat düzenlerine karşı bir hayat düzeni getirmesidir. Onlar bu gerçekleri itiraf ettikleri zaman örnek edinilmesi gereken tek kişi vardır. O da Muhammed bin Abdullah'tır. Sevilmesi gereken tek kişi vardır. O da Muhammed bin Abdullah'tır. Peşinden gidilmesi gereken tek kişi vardır. O da Muhammed bin Abdullah'tır. Komşu edinecek tek bir layıkıyla adam vardır. O da Muhammed bin Abdullah'tır. Onlar bunları itiraf ettikleri zaman mecburen hocam, Mecburen şuraya girecekler. O halde dine niye uymuyorsunuz onları Anlaşılır değil mi burası da? İnşallah bu kadar yeterli olsun.